min şururi enfusina ve min seyyati amalina men yahdihi Allahu fala mudilla ve men yudlil fala hadiya lehu alla ilaha illa Allahu vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enna Muhammeden abduhu ve ve ve barik abdika ve rasulika ve ve sahbihi bugün 20 ocak 2010 çarşamba El-Kava'idul-Musla Fî Sifatillâhi ve Esmâ'ihil Husnâ El-Kava'idul-Musla Şerhe derslerimizin ikinci dersini tevfik Allah Azze ve Celle'den. Geçen hafta ne dedik? Dedik ki bu hafta için ilk kaydaya giriş yapacağız. Şeyh İbni Utheymin Rahimallah'ın mukaddimek kısmını anlatmıştık. Bugün dedik ki ilk kaydaya geçeceğiz. Müellif Rahimallah diyor ki Kale İbni Utheymin El-Müellif Rahimahullahu Teala Esmaullahü Teala kulluha husna. Allah subhanahu ve taala'nın isimlerinin hepsi en güzel nedir? En güzel isimlerdir. Birinci kaydemiz buyurmuş. Ney birinci kaydı? Allah subhanahu ve taala'nın isimleri en güzel isimlerdir. En güzel isimlerdir. Güzel isimlerdir değil, yanlış. Tamam? En güzel isimlerdir. En güzel isimler. Çünkü Allah kendi isimini Kur'an'da en güzel isimler olarak vasıflamış. Güzel isim değil, tamam? Şimdi burada Husna esmaullahi teala kulluha husna diyor. Husna. Şurada. Husna. Buradaki Husna Ahsen'in müennes ismidir, tamam? Ahsen ne demek? En güzel. En güzel. Husna Ahsen'in müennesdir, tamam? En güzel demek. Çünkü neden? Allah Subhanahu ve Teala'nın ismi güzel değildir. Dikkat et. Nedir? En, en güzeldir. Güzel. Tamam, Bundan dolayı alimler belirtmişlerdir ki haber ile isim arasındaki fark nedir? Şimdi Allah Subhanahu ve teala'dan güzel şeylerle haber verebilirsin. Ama güzel bir şeyle onu isimlendiremezsin. Onun kendini isimlendirdiği isimler var. Onlar da en güzel isimler. Tamam. Bundan dolayı haber ile isim arasındaki fark nedir? Mesela Allah Subhanahu ve teala'dan Şöyle bir haber verebilirsin. Allah şirke tolerans tanımaz. Allah kullarına, mümin kullarına ne yapar? Acır. Mümin kullarına karşı naziktir. Bunların hepsi Allah'tan bir haber verme değil mi? Şimdi Allah kullarına şirkte tolerans tanımaz. Allah'ın tolerans tanımama diye bir sıfatı var mı? Yok. Kur'an'da sünnete baktığımızda tolerans tanımama diye bir sıfatı yok. Allah'ın. Tamam Ama sen bunu haber babında güzel bir mana ifade ettiği için haber babında söylersin. Ama tolerans tanıyan diye bir isim veremezsin Allah subhanahu ve Veya acıyan diye bir isim veremezsin. Rahmet eden ismini verirsin. Çünkü o var kullanma sünnette. Tamam O yüzden haber babını anladık mı nedir? Haber babı isim babından ayrı. Haber babı güzel mana ifade eden şeylerden Allah hakkında haber vermek. Tamam O yüzden diyoruz ki Bundan dolayı alimler belirtmişlerdir ki haber ile isim arasındaki fark Allah hakkında güzel şeylerle ha fark şudur Allah hakkında güzel şeylerle haber vermek caizdir. Tamam ama güzel şeylerle isimlendirmek caiz değil. Tamam tamam. Bunu anladık. Mesela kadim gibi kadimah. Şimdi buraya bakalım. Şimdi baktığımızda bazı alimler görürüz. Ee, mesela İmam es sifarini veya İmam El-Tahabi. Bunlar ehl-i sünnet alimleridir. Allah'a El-Kadim demişlerdir. Kadim eski demek, eski demek, Ya yani eskiden kastları şu onların, bir başlangıcı olmayan, ilk demek yani tamam. Şimdi sen Allah'tan kadim olarak haber verebilirsin, Allah'a kadimdir dersin caiz. Haber babında bir şartla caiz, isimlendirmeyi kastetmiyorsan caiz. Eğer bunu bu Allah'ın ismidir şeklinde kadim dersen Allah Subhanahu ve teala'ya bu ne? Bu caiz değil. Ama kadim de haber verebilirsin. İşte Allah azze ve celle hakkında bahsediyorsun. Birilerine bir şeylerden haber veriyorsun. Verirken işte Allah kadimdir diyorsun. Ama kastın burada isimlendirme babında değil. Haber verme babında. Tamam Kadim diyebilirsin. Burayı anladık. Veya sani'i. Sani'i. Veya sani'i ne demek mesela? Yapan demek. Şimdi Allah birçok şeyler yapıyor değil mi? Ama o yapma fiilinin ismi ne? Faal mesela yapam demektir. Yefalu yapar demektir mesela. Fail şeklinde geçer ama saniye şeklinde geçmez. Halbuki saniye Türkçeye çevirdim o da yapam demek. Tamam? Allah Allah hakkında haber verdiğin zaman sani olarak haber verebilirsin ama sani onun ismi de şeklinde ne yapamazsın? Haber veremezsin. Buraya kadar anladık? Hı? Anladık elhamdülillah. Tamam. ancak isimlere gelince şimdi haberlere haberden bahsedik haber habere gelince dedik Allah سبحانه ve تعالى isimlendirmeden e, haber verebilirsin güzel şeylerle ama isimlere gelince kafana göre bu çok güzel bir isimdir Allah'a bu ismi verelim diyemezsin tamam Allah'a bu güzel bu ismi verelim diyemezsin şimdi burada bir tembih var bütün bunları anladıktan sonra diyoruz ki Allah azze ve celle'nin kendisini isimlendirdiği bu isimler eş anlamlılarıyla tefsir edemezsin. Bak, Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisine has isimleri yok mu? Var. Bu isimlerin sen eş anlamlı eş anlamlılarını düşünüp de o eş anlamlı şeyle o ismi tefsir edemezsin. Mesela Türkçe mantıkla örnek verelim. Kırmızının eş anlamlısı nedir mesela? Al. Evet. Değil mi? Al kırmızı. E, diyorsun ki madem ki kırmızı diye bir isim var, o zaman kırmızı isimin tam karşılığı aldır. Allah Subhanehu ve Teala'nın hakkında bunları yapamazsın. Mesela örnek verelim. Allah Subhanehu ve Teala'nın isimlerinden bir tanesi ne? Kur'an'da dediği gibi. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Evvel ne? Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Manası ne? Bir başlangıcı olmayan. ilk ve başlangıcı olmayan demek. Sen şimdi düşünüyorsun. Diyorsun ki bu evvelin eş anlamlısı ne? Kadim. Kadim ne? Eski. Ya diyorsun ki o zaman evvel kadim demektir. Bu caiz değil. Eğer eş anlamlıyı kastederek kadim evveldir dersen bu caiz değil. Ama evveli açıklamak, tefsir etmek için sadece diyebilirsin evvel kadimdir demek. Tamam şimdi biraz daha anlayacağız inşallah. Şimdi ahire. Diyoruz ki Allah Subhanahu ve Taala'nın isimlendirdiği, kendisini isimlendirdiği bu isimler eş anlamlılarıyla tefsir edilemez. Eş anlamlılarıyla. Çünkü ahsen yani en güzel isimler ne kimindir? Ahsen yani en güzel isimler kimindir? allah Teala. Allah Azze ve Celle. Geriye kalan hangi isim olursa olsun Ahsen'den daha aşağıya olmuş olmuyor mu? Yani Allah'ın kendisini isimlendirmediği, sen güzel düşündüğün bütün isimleri bul. Bunların hepsi otomatik olarak, doğal olarak Ahsen'in daha altında bir derecede olmuyor mu? Delil ne? Delil şu Allah kendi isimlerini Ahsen diyor en güzel. Demek ki en güzel isimler sadece Allah'ın isimlendirdiği isimler olunca senin güzel olarak hayal ettiğin her şey ne olursa olsun Ahsen'in altında olacaktır. Yani en güzelin altında olacaktır. Bu altında olma derecesi ister güzel olsun, ister kötü olsun, ister çok kötü olsun önemli değil. Sonuçta Ahsen'den daha düşük olacak mı? Daha düşük olunca otomatik olarak, doğal olarak, fıtri olarak, mantık olarak zaten eş anlamlılarıyla tefsir edemeyeceksindir Allah'ın isimlerini. Buraya kadar anladık. Şimdi diyoruz ki çünkü Ahsen yani en güzel isimler Allah'ın olunca geriye kalan hangi isim olursa olsun Ahsen'den, yani en güzelden daha aşağı olmuş oluyor otomatikmen. Yani diğer isimler ya Hasen, ya normal, yani ya güzel, ya normal, ya kötü, ya çok kötü vesaire böyle oluyor değil mi otomatik olarak? İşte durum böyle olunca doğal olarak zaten tefsir edilemiyor Allah'ın isimleri başka isimlerle. Mesela düşün ki bir Arapla konuşuyorsun. muhabbesen de Arapsın mesela. Diyorsun ki Allah'ın evvel ismi var. O da kelime olarak evveli bilmiyor. Nasıl bizim Türkçe'de bilmediğimiz kelimeler varsa. Arap da diyelim ki evveli bilmiyor. Sen şöyle diyemezsin araba. Evvel kadim demektir. Eş anlamlı olarak edemezsin Sadece eş anlamlılığı kastetmeden dersin ki evvel kadime yakın bir manadır. Buna benzer bir şeyler söyleyebilirsin. Ki o mana tasavvur edebilsin zihninde. Anladık mı? Tamam. Birazdan daha açacağız inşallah. Ne dedik? İşte durum böyle olunca doğal olarak zaten tefsir edilemez. Çünkü Ahsen'i Hasen ile tefsir etmek ne olur? Hem yanlış olur hem de zulüm olur. Şimdi Hasen ne demek? Güzel. Ahsen en güzel. En güzeli, güzel ile tefsir etmek zulüm olmaz mı? Bakın şair ne diyor? Bıçağı keskin demen senin. Bıçak için bir övgü müdür? Bıçak için. Bıçağı, bıçağı düşün. Bıçak için bir övgüdür değil mi? Bıçağı keskin demen Değil mi? Yani evet. çok özel bir vasfını söylüyorsun. Hı. Veya diyelim ki sana güçlü demem benim senin için bir övgüdür. Değil mi? Yakışıklı demem bir övgüdür. Ama ben sana güzel e yakışıklı diyerek veya güzel diyerek o övgüyü övgü olmaktan çıkarabilirim. Dersin ki nasıl mesela? Şairin dediği gibi Ela tera ennes seyfe Ela tera e seyfe يَمْقُسُ قَدْرَهُ e, يَمْقُسُ قَدْرُهُ اَلَا تَرَى اِنَّ السَّيْفَ يَمْقُسُ قَدْرَهُ اِذَا قِيلَ اِنَّ السَّيْفَ اَمْدَى el asam. <الْأَصَان> Şair diyor ki görmez misin ki kılıcın değerini nasıl da düşürüyor. Kılıç sopadan daha keskindir dediğin zaman. Şimdi sen kılıca desen ki ya, bu kılıç var ya öyle bir keskin ki şu sopadan bile daha keskin. Değerini düşürdün mü? Düşürmedin mi? Düşürdün değil mi? Düşürün. Halbuki ilk başta Keskinlik kılıç için neydi? Övgü. Ama mukarene ettiğin şey ne? Mukarene ettiğin şey e, boş bir şey. Şimdi ben sana desem ki ahi sen güzelsin. Bu güzellik bir övgü müdür? Övgü. övgü. Desem ki bak şimdi güzellik övgü. Şu kavramı düşünün güzel. Bu bir övgüdür şüphesiz. Değil mi? Şimdi aynısını başka cümlede kullanıyorum. Senin için bir hakaret olacak bu. Diyorum ki ahi sen köpekten daha güzelsin. <gülüyor> ne oldu? O yüzden durum böyle olunca bu fıtriydir. Bu normal sosyal yaşantımızdan örnek verdim ki olayı anlayalım diye tamam mı? Yoksa meşredenin bununla alakası yok. Yani Allah Sübhanahu ve Teala diyorsa ki en güzel isimler benimdir. Sen hangi isimi düşünürsen düşün Allah Sübhanahu ve Teala'nın isimleri kadar güzel olamayacağına göre o zaman bu kadar güzel Allah'ın isimlerini daha alt derecedeki güzel isimlerle tefsir ettiğin zaman ne olur? Hata olur, yanlış olur. Bir, ma, bir şartla tefsir edebilirsin de şu manada olayı karşı tarafa tasavvur ettirmek için anlayabilmesini sağlamak için örnek verebilirsin ancak yoksa eş anlamlıdır, kastıyla veremezsin yakaladık burayı yakaladık tamam. ne diyoruz bu çoğu şeyde böyledir zaten herhangi bir değeri herhangi bir değeri kendisinden Değerce daha altta olan bir şeyle anlatmak o değeri yanlış, eksik anlatmak olur. Hatta o değere ne olur? Zulüm olur. tamam. Mı? Bundan dolayı mesela Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden el-evvel yani ilk el-kadim ile tefsir edilemez. Çünkü kadim hasendir, evvel ise ahsendir. Hasem güzel demek, eh, eh, ahsen ise en güzel demek. Kadim hasendir. Evvelisi ise Ahsen'dir. Birisi Hasan, diğeri Ahsen olunca doğal olarak eşit olmuyorlar. Zaten tamam. O yüzden diyoruz ki Allah'ın isimleri başka isimlerle tefsir edilince eş anlamlıdır babında tefsir edilemez. Sadece manasını yakınlaştırmak için başka tarafın anlamasını sağlamak için örnek verebiliriz. Yine burada hemen hayatımızdan örnek. Mesela diyelim ki bir adam var ve bu adama Allah'ın e, ismi olan evveli diyor. Adam böyle bir kelimeyi bilmiyor, anlamıyor. Bilmiyor, anlamıyor. Ve bu kişi diyelim ki kadim diye bir kelimeyi biliyor ama. Evvel diye bir ismi bilmiyor Allah Azze ve Celle'nin. Ve manasını da bilmiyor. Anlatıyor mu anlatıyor mu Ama kadim diye bir şeyi biliyor. Sen de diyorsun ki bu kişiye el evvel el kadim demektir. Bu caiz, bir şartla caiz. O şart neydi? Eş anlamlı kastetmeyeceksin. Tamam Burayı anladım. Mesela Türkçeden hemen örnek veriyoruz. Bir arkadaşına diyorsun ki benim babam çok yakışıklı. Ne diyorsun? Benim babam çok yakışıklı. O da diyelim ki Türkçeyi ye yeni öğreniyor. Ya da e, yeni öğrenmiyor ama ilk defa duymuş o kelime yakışıklı kelimesinin ne olduğunu bilmiyor. Tamam. Sen de diyorsun ki ona yakışıklılığı anlatmak için diyorsun ki yani benim babam çok güzel. Tamam bunu diyebilirsin. Eş anlamlı olarak kastederek dahi diyebilirsin Türkçede. Neden? Çünkü bunda kimse seni sorumlu tutmaz. Sen istersen güzeli güzeli, yakışıklının eş anlamlısı olarak kullanabilirsin. Seni kimse sorumlu tutabilir mi? Normal muhabbet ediyorsun adamla ama Allah böyle değil. Tamam? Mesela hemen bizzat kendi isimlerinde kendi ismini ismiyle eş anlamlı eş anlamlıymış gibi görünen örnek vereyim. Kur'an'a baktığımızda Allah'ın Semi'ye diye bir isim var. Semi. Şimdi bir Arap'a sorsan Semi'ye ne demek? Şey bir Türke sorsan, Arapça bilen bir Türke. Semi'ye ne demek desen? Duyan der. Doğru, duyan demek zaten. Sami'ye var bir de Arapça'da. Sami. Bu da duyan demek. Şimdi Allah'ın isimleri arasında Sami'ye yok da ne var? Semi'ye var, duyan. Halbuki manu olarak Türkçe'ye çevirdim, ikisi de duyan. Senin şöyle demeye hakkın yok. Semi, sami demektir. Eş anlamlılığını kastederek. Böyle bile yapamaz Tamam Çünkü zaten dilde bile Arap dili edebiyatının inceliklerine girdiğimizde Semi ile Sami arasında fark var. Bu duyan demek bu hayli hayli duyan demek. Çok iyi duyan demek. Mübalağ var yani. Tamam Şimdi buraya almadık. Şimdi müellif Allah subhanehu ve teala'nın isimleri en güzeldir. Ne demek? Onu anlatmak için buraya okudum. Şimdi e, İbn-i Hüseyin şöyle kitabına giriş yapmıştı. Oradan okuyalım devam edelim. El-Kaidetul Ula birinci kaide. Esma allah Teala kulluha husna. Allah Subhanahu Teala'nın bütün isimleri en güzel isimlerdir. Ey yani bâligatın fil husni gâyetehu. Yani e, artık güzellikte son noktadır. Tamam üstü yok yani en güzel son noktadır. Delili. Kal Allahu Teala Allah Subhanahu Teala buyuruyor ki Arap suresi 180. ayette. Ve lillahi'l esmaü'l en güzel isimler Allah'ındır. Neden? Şimdi aklın neden Allah en güzel isimler Allah'ındır? Şimdi geleceğiz. Ve zâlike liannehâ mutadammine tun sıfâtin kâmile. Neden Allah'ın isimleri en güzeldir? Çünkü içinde en güzel sıfatı barındırır. Her isim altında neyi barındırır? Bir sıfat barındırır. وَذَٰلِكَ لِأَنَّهَا مُتَدَم۪ينَةٌ لِسِفَاتٍ كَامِلَةٍ لَا نَقْصَ فِيهَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ Hiçbir yönden eksiklik bulunmayan kamil bir sıfatı içerir her isim. Bu yüzden Allah'ın isimleri en güzeldir. La اِحْتِمَالًا وَلَا تَقْدِيرًا Ne ihtimal olarak ne de takdiri olarak hiçbir eksiklik ne? Yok. Tamamıyla kamil sıfatlar içerir. Burada ihtimalen yani ne, ne lafsi olarak ve la takdiren ne de zihindeki mana olarak hiçbir ne. Eksikliği yok biz Allah Azze ve Celle'nin isimlerini düşündüğümüzde. Şimdi neden Allah Azze ve Celle'nin isimleri güzeldir? Kulağa hoş geliyor diye mi? Eğer Allah'ın isimleri kulağa hoş geliyor diye güzel olsaydı o zaman Allah'la eşit bir sürü mahlukat olurdu. Neden? Allah'ın Rahim diye ismi yok mu? Var. Peygamberin yok mu? Var. Şimdi Allah'la peygamber eşit diyebilir miyiz? Bu küfür değil mi? Madem ki Allah'la peygamber eşit diyemiyoruz bir insan sorsa neden eşit diyemiyoruz ki? O da Sami, şey o da Rahim, o da Rahim. O da merhamet eden, o da merhamet eden diye isimleri var. Demek ki illa kulağa hoş geliyor diye değil Allah'ın isimlerinin güzel olması. Eğer böyle olsaydı birçok yaratılmış Allah subhanehu ve teala ile eşit olurdu. Çünkü Rahim Allah'ın ismidir ama kullarda da ne var? Rahim ismi var. Peki neden en güzeldir? Neden en güzeldir? Her isim bir sıfata delalet eder. Ama her sıfat bir isme delalet etmez. Mesela Allah Azze ve Celle'nin alim diye bir ismi var bilen. Bilme sıfatı var mı? Var. Nedir o sıfatın ismi? Elim sıfatı. Var Allah'ta. Allah Subhanahu Teala'nın isimlerinden bir tanesi basir, gören. Var mı basar sıfatı, görme sıfatı? Var. var. Her ismi bir sıfata delal ediyor. <gülüyor> Hangi ismini söylersen söyle. Ama kullar böyle değil. Mesela kör bir insan düşün. Babası ona basir ismi veremez mi? Verebilir. Verebilir. Basir neydi? Gören. Halbuki çocuk kör. Bak o sıfat olmayabilir. Hmm. Mesela bugün köşe başlarında serseri, dinden uzak, fasık insanlar yok mu ismi Muhammed olan? Tabii. Muhammed ne? Övlen demek. Adam övülüyor mu? Övülmüyor. Bak hmm. övülme sıfatı yok. Yani kullarda bu şartiyet söz konusu değil. Kulların illa bütün isimlerinin altında bir sıfat olacak diye. Bir şart söz konusu değil. Ama Allah subhanahu ve teala'nın isimleri böyle değil. Her ismi altında kamil tam bir ee, en son nokta olarak tam kamil bir sıfat vardır her isminin altında Allah subhanahu wa ta'ala. O yüzden isimler en güzeldir. Yoksa ha bak kulağıma ne kadar güzel hoş geldi. Bazı insanların ismi var normal e, abuk sabuk isimlerle kulağa hoş gelebilir insanlardan. Kulağa hoş gelmeyle değil. Tamam içindeki İçindeki manadan dolayı Allah subhanahu wa ta'ala'nın en güzel isimleridir. Şimdi İbn-i diyor ki misal-u bunun en güzel misali. Yani ne dedi İbn-i az önce? Dedi ki her ismi bir sıfata delalet eder. Bu yüzden Allah'ın isimleri en güzeldir. Şimdi burada diyor ki buna örnek olarak el-hay, hay, -Hay ismine örnek verelim diyor. Haydiri. Diyor İsmun ismum min esmâillâhi teâlâ. Hay, Allah subhânâhu ve teâlâ'nın isimlerinden bir isimdir. Mutadamminun lil hayâtil kâmiletilletî lem tusbak bi'ademin ve lâ yelhakuhâ zevalin. Kendisine zeval ve Kendisinden önce yokluk olmayan kamil bir hayatı kapsar diyor. Hayat ismi. Şimdi hayat is e, hay ne demek? Diri. Altındaki sıfat ne? Bir başlangıcı olmayan ve sonu gelmeyen bir hayat sıfatını içerir. Diri ismi. Bir dirilik sıfatını içerir. Tamam Ama sen diyelim ki bir kula hay ismini ver. Bu isim var mı kulda? Var. Verdin diyelim mesela. Oldu mu çocuğun da hay ismini verdin? Diri. Oldu mu hay ismi çocukta? Oldu. Hay'ın altındaki sıfat var mı çocukta? Var. Nedir o? Dirilik sıfatı. Var mı? Var. Peki ne gibi bir fark var Allah'la? O çocuğun hayatının bir başlangıcı var. Bir de hayatının bir sonu gelecek. Ama kulların şey Allah'ın böyle değil. Hay ismi var. Altındaki hayat sıfatı da var. Ve hayatının bir başlangıcı yok, bir sonu yok. Neden? Çünkü Allah Subhanahu ve teala'nın bütün sıfatları nedir? Kamildir. Çünkü Allah'ın her ismi güzel olunca, otomatik olarak, doğal olarak her sıfatı da ne olmuş oluyor? Kamil olmuş oluyor. Ayetten delil, Allah subhanehu ve teala nebude lillahil methelül En güzel misaller, vasıflar kimindir? Allah'ındır. Başka ayette de, ve lillahil esmâl En güzel isimler Allah'ındır. Demek ki hem isimleri hem sıfatları ne? Tamamıyla kamildir. Tamam mı? Sonra diyor ki: "Vel hayatu hatta onun hayatı öyle kemaldir ki, öyle kemaldir ki hani bir başlangıcı olmamak ve sonu olmamakla kalmıyor. Bir de şöyle özellikleri var onun. El hayatul mustelzime li kemal isifat min el ilim ve el kudret ve el ve el ve gayriha. Ve öyle bir hayat sıfatını içerir ki içinde görme, duyma, bilme ve kudret sahibi olmayı içerir. Çünkü Diri olanın diri olan Kemal olması için Kamil bir hayat olması için diri de bilmesi lazım değil mi bir Mecnun düşün bu mecun Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi buraya kadar anladık. Var mı bir işgal? Yok. Yani anlamadığınız eksik yer varsa söyleyin. Çünkü bununla bağlantılı olarak şimdi önemli iki ayet zikredeceğim. Bu mevzuyu bağlasın, fıkk edelim diye daha çok. Tamam. tamam? Şimdi bak iki ayet zikredeceğim. Birinci ayet, dikkat edin. Allah Subhanehu ve Teala buyuruyor ki, Kâne bil mu'minîne Dikkat edin. Şimdi Müminlere karşı rahimdir diyor. Allah neymiş? Müminlere karşı rahimmiş. Rahim kime karşıymış? Müminler. Müminler. Biz ne dedik? Rahim. Bazı ayarlar ne diyor? Ahirette müminlere has. Rahman ise ne? Daha genel. Şimdi bu ayeti anladık. Aklınızı tutun. Müminlere rahimdir. Başka ayette ne diyor? Taha suresi 5. Errahmanu <Sessizlik> Bu sefer Rahman'a geldik. Errahmanu alel istawa. Rahman arşa ne yapmıştır? İstiva. İstiva etmiştir. Şimdi arkayım. Rahman arşa istiva etmiştir. Mahlukatların en son noktası ne? Tavanı nedir? Arş. Değil mi? Şimdi bütün yer gök yer göğü yani yedi kat göğü yeri ne kapsamış? Hadiste geç üzere kürsi. Değil mi? Bütün yer gök hepsini kürsi kapsamış. Bu kürsi arşa göre ne? Issız bir çöle atılmış küçük bir halkı gibi. Arş ise bütün hepsini kapsamış. Hatta en son noktadaki cennetin bile tavanı. Yani bütün mahlukatların son noktası. Rahman nereye istiva etmiş? Arşa. Bak şimdi arkadaşlar, Rahman sıfatı bütün mahlukatların üzerine. Arşa istiva etmiş değil mi? Bak bütün mahlukatları hangi sıfatıyla istiva etmiş? Hangi ismiyle? Ne diyor o isme? Rahman. rahman. Görüyor musun? Bak bütün mahlukatları. İbnül Kayyum diyor ki buraya dikkat edin bu söylediğim bu bunlar aslında biraz elimi kaymalı bu en son söylediklerim. Bunu diyor neredeyse hiçbir kitapta bulamazsınız diyor. Bakın laf neredeyse hiçbir yerde bulamazsınız diyor. Çok ince ayrıntılarıdır. Yani Allah'ın ilimde rahatsız kıldığı insanlar var. Bazen Allah bunların eliyle tamam mı? Bir şeyi zuhur ettiriyor. Mesela tarih boyunca mecaz diye bir şey olduğunu iddia edenler oluyor. İbn Teymiye gibi 7. yüzyılda büyük bir dünyanın en büyük alimleri arasında sayılan İbn Teymiye çıkıyor. Ve Allah onun eliyle nasip ediyor bu bidatı çürütmeyi. Yani bu işler böyledir. O yüzden bu İbn-i Kayyım'a Allah subhanahu ve Taala'nın verdiği felasetlerdendir. Allah dilediğini dinde fakih kılar. Bak şimdi ahire. Mahlukatların tavanı nedir? Arş. Doğru mu? Şimdi Allah subhanahu ve teala arşın üzerine hangi isimle söylüyor? Hangi sıfat var onda? Rahman. Rah Rah Ama ne ismi? Rahman. Bütün mahlukatları içeriyor. Bak dikkat et. Bak şimdi Rahman sıfatı bütün mahlukatların üzerinde, tabir sahihse bütün mahlukatların üzerine çökmüş. Çünkü Errahman rahman alel arşi O yüzden İbn-i dediği gibi hiçbir zaman Er-Rahim Ar alel arşi şeklinde gelmemiştir. Hiçbir zaman Er-Rahim Ar alel arşi şeklinde gelmemiştir. Rahim arşi isteva etmiştir veya buna benzer hiçbir ayet yok. İlakis ne var? Rahman. Biliyoruz Allah subhanahu ve teala yedi kat semanın üzerinde. Hiçbir şey onu kuşatamaz. Üzerinde hiçbir şey yok. Bir boşluk bile yok. Onu biz hayal edemeyiz, tasavvur edemeyiz. Yedi kat semanın üzerindedir. Kur'an'da geçtiği gibi, sünnette geçtiği gibi. Tamam. Öyle yani bidat dediği gibi her yerde değil. Tamam O her yerde ilmiyle her yerde. Her yerde olsa şimdi benim cebimde de mi Allah var? aşağı? Barda da mı Allah var? Tuvalette de mi? Bunlar, bunlar hepsi safsada. Ancak burayı yakalayalım. Er -Rahmanu arşı istiva rahman arşı istiva etmiştir. Bütün mahlukatlara Rahman sıfatı görüyor musun? Rahman ismi. O yüzden i̇bn Kayyim diyor ki rah Rahim arşı istiva şeklinde gelmemiştir. Bilakis Rahman is arş istiva etmiştir şeklinde gelmiştir. Ama Rahime bak. Rahim için ne diyor? Rahman için arşın üzerine istiva et. Rahim için ne diyor? Kâne bil mü'minine rahim. Müminlere rahimdir. Görüyor musun? Müminlere Müminler hastalık onu. Rahman'ı ise bütün mahlukatların son noktası olan arş, bütün mahlukatları kuşatmış arşın üzerinde. Üzeri noktasında söyledi. Tamam Mesela yine başka bir ayet ne diyor? Bak şimdi. Er-Rahman halakal insan ve allemehu beyan. Rahman insanı yaratmıştır ve ona beyanı öğretmiştir. Bak, insan. Bunun da bu arada Allah hidayet etsin. Pili evet. bitti. Neyse. Devam ediyor değil mi? Devam ediyor burada. Şimdi Rahman e, ne dedik en son? Er-Rahmanu khalaqa'l insan ve allemuhu'l beyan. Rahman insanı yarattı ve ona beyanı öğretti. Bütün in insan, insan kim? Kafir bir insan, müşrik bir insan, mümin bir insan. Görüyor musun? Hep Rahman ismi kuşatıcıdır böyle. Şimdi İbnü'l-Seym'in sözüne devam edelim. kaldığımız yerden. Sonra İbnü'l-Seym diyor ki: "Vel husnu fi esma'illahü teala." Allah subhanahu ve taala'nın isimlerindeki güzellik "yakunu bi'tibarı kulli ismin ala infiradihi." Her ismi tek başına, müfred olarak tek başına ele almakla hasıl olur. Bir, bir de veyekunu bi'tibari cem'eha ve gayrihi Ve herhangi bir ismini ismi diğer isimle beraber toplamakla güzel olabilir. Şimdi Kur'an'a baktığın zaman bazen Allah isminden bahseder, tek bir isminden bahseder, ayet devam eder. Bazen de iki ismi yan yana zikreder. Tek haliyle zikretmesiyle de kemaldir. iki güzeldir yani. İkisini beraber zikretmesiyle de güzeldir. Mesela bazen ayetler ne ayetler neden وَهُوَ Azizül الْحَك۪يمِ O azizdir. Nedir? Hakimdir. O azizdir. Hakimdir. Bazen de böyle. Tek başına da kemaldir. İki haliyle de ne? Kemaldir. Sonra diyor ki bi بِجَمِعِ ismi ilal الْاَخَرِ Kemalun فَوْقَ Kemal. İşte bir ismin, diğer bir isimle toplanması mesela aziz ve hakim gibi veya gani ve hamid gibi mesela toplaması kemal üstüne ne olur? Kemal üstüne Kemal olur. Şimdi bu isimlerin hepsi Allah Azze ve Celle'ye delalet eder. Doğru mu? Allah Subhanehu her ismi ne? Allah Subhanehu ve delalet eder. Hepsi en güzeldir. Çünkü neden? Dedik ki sebep söylemiştik. Neden Allah'ın isimleri en güzel? Allah Subhanehu Teala bunu böyle bildirmiş bize. Böyle bildirmiş. Birinci sebep bu. En güzel isimler onun demiş. Başka? Her ismin sıf altında sıfatlar. Sıfat Başka? Çünkü o isimler en güzel müsemmaya delalet eder. Müsemane isimlerinin kendisi. Mesela Kaşif isim. Müsemma kim burada? Sen. Ebuzerka isim. Müsemma kim burada? Ben. Emrah isim müsemma sen. Yazı tahtası isim. Müsemma kim? Bu. Peki Allah subhanahu ve ta'ala'nın bir insan sorusu neden isimleri en güzel? Çünkü en güzel müsemma'ya delalet ediyor. O da Allah. Çünkü en güzel varlığa delalet ettiği için en güzel isim olmuş oluyor otomatikman. Anladık burayı? Bu ince ha? Şimdi o yüzden diyoruz ki bu isimlerin hepsi Allah Azze ve Celle'ye delalet eder. Hepsi en güzeldir. Çünkü en güzel müsemmaya delalet etmektedir. O da Allah Azze ve Celle'nin zaten kendisidir. Şimdi isimdeki iştirak ahi, iştirak müsemmadaki iştirakı gerektirmez. Bu önemli kaydı. Burayı yakalayın. Yani isimdeki ortaklık müsemmadaki ortaklığı gerektirmez. Şimdi benim ismim ben çok fasık bir insan, Günahkır, hatta kafir de olabilirim. Benim ismim Muhammed diyelim. Muhammed benim ismim. Müsemma kim? Ben. Bir de Nebi Sassallam'a bakalım. Nebi de ismi Muhammed mi? Hı? Muhammed. Ee, Müsemma kim burada? Nebi Sassallam'ın kendisi olmuş oluyor. Peki, is ikimiz isimde ortak mıyız? İsimde ortakız. Müsemma değil. O yüzden, o yüzden ne diyoruz? Kayde. İsimdeki ortaklık isimdeki iştirak müsemmadaki iştirakı gerektirmez. İşte bu kaydı fıkh edip yakaladın mı birçok işgal çözdür. Biz ne diyoruz? Allah'ın eli var. Doğru mu? ehl Sünnet olarak diyoruz ki Allah'ın eli var. Kur'an'da ve Sünnet'e onlarca nasıl var? Adam diyor ki sen Allah'ın eli var deme. Var dersen o eli nimet elidir, kudret elidir. Şöyle böyle tevhile gidiyorlar. Diyoruz ki niçin demeyelim ki Allah'a elim var diyor. Diyor ki Allah'ın eli vardır desen el budur. Sen budur dediğin zaman Allah'ı mahlukata benzetmiş olsun, küfre girmiş olsun. Biz de ki, hayır isimdeki benzerlik, müsemmadaki benzerliği gerektirmez. Bu isimdeki benzerliktir. O yettir. Allah'ın eli yettir. Bu da yettir. Yet el demek ya. Evet. Ama müsemmadaki benzerliği gerektirmez. Örnek. Benim elim var mı? Var. Atın. Atın eli var mı? Var. Yani biz var. Öyle, ayak diyoruz. Her zaman söylüyoruz ama o, Arapçada eldir. Atın. Var mı? Var. Benziyor mu? Benzemiyor. O adama deriz ki, Hani Allah'ın eli vardır deme yoksa benim elime benzetmiş olursun sonra küfre girersin deme diyen deriz ki Allah'ın ilmi var mı? Var diyecek. O zaman Allah'ın ilmi var deme. Var dersen benim de ilmim var bana benzetmiş olursun. Ne diyecek sana? E Allah'ın ilmi senin ilmine benzemez. Heh, o zaman Allah'ın eli de benim elime benzemez. Anladık kaydı. O yüzden diyoruz ki isimdeki ortaklık müsemmadeki ortaklığı hiçbir zaman gerektirmez. Biz sadece bu isme iman ederiz ve ismin manasında da iman ederiz. Manada zihindedir. Elin manası maruftur ama o el, isabet ettiği yere göre değer kazanır. El. Yılmaz'a isabet etti ne oldu? Yılmaz'ın eli. Benim elime göre değer kazandı. Mesela Emrah kardeşi burada soralım. Emrah, biz muhabbet ediyoruz. Dini mevzu bir kenara bırak. İki kardeş oturuyoruz, muhabbet ediyoruz burada. Diyorum ki eli anlatır mısın bana? Ne dersin? Anlatmaya çalış öyle. Salla bir şeyler. Bir şeyi tutmak için ya da işte ne bileyim... Bir çok yerde kullanabildiğimiz, e, yani çok önemli uzullarızdan bir tanesi diye tarif edebilirim. Çok, çok uzun ya yani önemli uzullarımızdan bir tanesi. Ama bu eli anlamada olmaz. Yani mesela sen anlatsan. Yani birebir tarifi biraz zor zaten tarif, şeyin de. Anlatsan. Yani mesela desen ki işte en önemli uzullarımızdan bir tanesi. Adam gözle anlayabilir onu. değil mi? Tutmak olarak anlarsan bak şu, tutabilirsin. Yani biraz biraz veya ince bir şey olsaydı tutardım ben şimdi. Olmuyor. Yani mesela. Burunlattasın. Boyamakta. Burunlattasın falan, değil mi? Heh. Tutarsın yani. Müşkilat değil. Yani bunun bir tarifi nasıl bir tarifi? Eğer desen ki bak. Ben sana desen Ayağım. ki el, el göster bana desen. Göster desen. Yani bana eli göstererek anlat desen. Ama öyle bir göstererek anlat ki ben elin manasını tam olarak bileyim elin ne olduğunu tam olarak bileyim. Öyle sorsam ne dersin? Efraatin cami ayarını mani bir tarif yani. Ha tabii toplayıcı ve dışarıdan bir şeyin girmesini engelleyici bir mana yapacaksın. İşte o zaten mesela zaten. Ha, i̇şte bak müşteriler. Eğer desen ki peki göstererek yaplasam sana? Elin mi? Hı, hı. E ben derim ki hayır, o elin tarifi olmaz neden? Çünkü ben sen elin el budur desen ben o zaman el buysa bunun dışına çıkmaması lazım değil mi elin tarifi? Ama baktığımız zaman atın eli bunun dışına çıkıyor. Ha, o zaman. Buna ne denir biliyor musun? El bütün insanların zihninde ortak bir değerdir. O zihnindeki ortak bir değer zihinden çıktığı zaman havada durmaz. Bu ne demek biraz açacağım. Bir insana veya bir şahsa veya bir kişiye bir varlığa isabet eder. Hangi varlığa isabet ederse o varlığın zatına göre değer kazanır. Eğer bu varlık atsa atın eline göre değer kazanır. Eğer emrah ise emrahın eline göre değer kazanır. Sen dersen ki el parmaktır ve elin olmazsa olmaz şeyi parmak olmasıdır desen ayak. ben derim ki sana mesela e şimdi ben şu parmaklarımı koparsam buna el denir mi denmez mi? Denir kardeşim. Doğru mu? Ayak da var zaten. Yani parmağı. ayak da var vesaire. Veya atın parmağı yok. Tersten de bakabilirsin. Burayı anladık. Şimdi buraya bir aklınıza Buraya birazdan daha tavsiyeli döneceğiz. Şimdi bu isimlerin hepsi Allah subhanehu ve teala'ya dedik ki delalet eder. Neden? Hepsi en güzel isimlerdir çünkü dedik. En, çünkü neden en güzel isim? En güzel müsemmaya delalet etmektedir. O da Allah Azze ve Celle'dir. Sonra diyoruz ki isimdeki iştirak, ortaklık, müsemmadaki ortaklığı, hakikatteki ortaklığı ne yapmaz? Gerektirmez. Çünkü onun isimi en güzel isimlerdir. İsimleri en güzel olunca sıfatları da otomatikman en güzel olmuş oluyor. Buradaki Burada da kime diye var? Kime diye var? Birkaç müşebbih fırkasınlar diye var. Tarihte müşebbih diye bir fırka çıkmış. Hala bile günümüzde bulabilirsiniz. Bunlar işte işte Hisham ibn Salim el Jawali, Hişam ibn el Hakem. Bunların asıl kökü rafizlerden gelme. Tabi şu anki Şii rafizler müşebbih değildir. Onların ilk tarihi müşebbihdi. Sonra onlar mutezileden etkilendi, mütezil oldular. Ama ilk dönemleri rafizlerin müşebbihdi. Müşebbih ne? Allah'ın kullara benzetiyor. Diyor ki Allah'ın Allah, Allah Kur'an'da eli var diyor. Biz ona iman ediyoruz ama elimiz eli bizim elimize benzer. Tabi tam olarak benzetmiyorlar ama bazı yönlerden benzetiyorlar. Bunların söylediğini küfür zaten. Tamam? Şimdi bu müşebbiheye reddiye diye var artık. Tamam. Neden reddiye diye var? Bak şimdi. Müşebbiheye göre. Müşebbiheye göre Allah'ın ismi veya Allah'ın sıfatı benim sıfatıma nasıl benzeyebilir? Çünkü onlara sorduğun zaman Allah'ın ismi en güzel mi değil mi? Değil de zaten kafir olurlar. En güzelse otomatikmen ben ne olmuş olacağım? En güzelin alt seviyesi alt olmuş olacağım? Bu alt seviye ya güzeldir, ya en güzel değildir, ya nedir, ya güzeldir, ya ortadır, ya çirkindir, ya çok çirkindir vesaire. Ama sonuçta en güzelin altında. Şimdi onlar ya Allah'ın isminin en güzel olduğuna iman edecekler, etmezlerse küfür ederlerse, kendi mezheplerini çürütmüş oluyorlar. Neden çürütmüş oluyorlar? Çünkü en güzel isim Allah'ınsa bizimkisi ne olmuş olur? En üst derelisi güzel olmuş olur en fazla. Değil mi? Peki güzel en güzel güzele nasıl benzer? Onlar benzetiyor ya Allah'ın isimlerinin sıfatlarını. Anladınız mı burayı? Şimdi o yüzden diyoruz ki kadrun muştarak hem isimlerde hem de sıfatlarda sabittir. Kadrun muştarak nedir? Bakın burayı yakalamamız lazım. Kadrun Muştarak. Kadrun Muştarak Buna şöyle diyebiliriz. Ortak değer Vallahi benim şu ana kadar tecrübe ettiğim kadarıyla isim sıfatlarda bir çok önemli kaydı var. Bir iki tane var ki, birkaç tane var ki, onlar hayati önem taşır ve en önemli kaydilerdenler. Birkaç tanesi. İşte bu kadrun muhtarak olayı bu birkaç taneden bir tanesidir. En önemli kaydilerden değerlerden. Bakın akid. Kadrun muhtarak nedir? Eğer bu kadrun muhtarafı edersen, sen, ehli sünnet akidesinin savunmada elinde büyük bir malzemedir bu. Kadrun muhtarak ne demek? Kadrun muhtarak ortak bir değer demek. Nedir bu ortak değer? Bakın veya şuna e, şu kelimeyi de ekleyelim zihni, zihni, zihindeki, zihindeki, tamam? Zihindeki ortak değer. Bakın bakın zihindeki ortak değer ne demek? Şimdi ben Emrah'a sorsam Emrah, ilim mahluk mudur değil midir? Yaratılmış mıdır değil midir? Ne dersin? Bir şey söyle, aklına ilk gelen şey. Mahlup, mahlup ya. Yaratılmıştır. Şimdi yaratılmıştır dersen, e bu küfür olmuyor mu? Çünkü neden Allah'ın ilmi yaratılmış mı? Kur'an gibi yani. Sen Mesela Allah'ın ilmi yaratılmış mı? Değil. O zaman bak. Peki yaratılmış değildir de yine ben sana küfür işliyorsun derdim. Neden? Çünkü benim ilmim yaratılmış değil mi? Yaratılmış. Zaten ben... Allah'tan başka her şey yaratılmış. Peki. Sen aslında bana soru sorsaydın, olay daha iyi alın. Sen bana sorman lazım. Neydi? Diyecektin ki hangi ilimden bahsediyorsun? Ben sana deseydim ki insanın ilmi, mahlukatın ilmi senin hemen cevabın netti. Ne? Yaratılmıştır. Allah'ın ilmi deseydim, yaratılmamıştır. Yani. Peki, o zaman ilim nedir? İlimin manası nedir dediğim zaman bir insan. Hangi, ilmi? ee, hangi ilmin? Hangi ilimin? İşte sen bunu hangi ilim diye tayin etmediği zaman ilim kelimesi nedir? Zihinde bulunan ortak bir değerdir. İlim. Bu kadrun muşterakun fil zihni zihindeki ortak bir değerdir. Yani manası bellidir ama bu sadece zihinde hapsolmuştur. Bakın kadrun muşterakun bir özelliği var. Kadrun muşterak ne demek? Herhangi bir lafız, bir kelime duyduğunda o kelime aklına bir mana gelir değil mi? O aklına ilk gelen manayı hiçbir yere tayin etmediğin haliyle zihninde bulunmasına kadrun muşterakun denir. Mesela... İlim dedim sustum ben akıya. Bak şimdi ilim dedim sustum. Veya şöyle diyeyim, el. Dedim sustum. Hemen aklınıza bir mana gelmedi mi otomatikmen? Şimdi o manayı eğer zihninde o gelen ilk mana ona ne denir? Kadınmış olarak. Sen onu zihinden çıkarır çıkarmaz. Bak zihinden çıkarılması ne demek? Zihinden çıkardığın zaman bir cümlede kullanmak zorundasın. Çünkü ne Allah'ın kitabında, ne sünnette, ne de insanların birbiriyle konuştukları muhabbetin içinde tek kelime diye bir şey yok. Doğru mu? He? Yani tek kelime diye bir şey yok. Anca cümlesi yakında olursa tek kelime kullanırsın. Değil mi? O zaman ilim kelimesi zihinden çıktığı zaman bir cümlede kullanılır ve bir şeye isabet eder. Bu isabet ettiği şeye göre değer kazanır. Eğer el, kol, kol bu bir zihinde bir ortak değerdir. Zihinden çıkar bir cümlede kullanmaya lazım. Kapının kolu. Kapıya göre değer kazandı. İnsanın kolu. insan. Baş. Odanın başı. Kalemin başı. Yılmaz'ın başı. Dağın başı. Anladın mı? Kadrun o zaman ne? Kadrun zihinde bulunan ortak değer. Zihinde bulunan ortak değerin karşı tarafa bir şey ifade etme adına hiçbir değeri yoktur. Çünkü neden? Neden hiçbir değeri yok? Çünkü sen ona meramı beyan etmedin. Zihninde sadece o. Zihninden çıkar çıkmaz ilim kelimesi. İlim kelimesi böyle şey değil ki zihninden çıkar çıkmaz, böyle havada duracak bir şey değil ki bir yere isabet etmek zorunda. Değil mi sen insanla muhabbet ediyorsan? Bir cümlede kullanmak zorundasın. Değil mi? Bir cümlede ne yapmak zorundasın? Kullanmak zorundasın. Veya çıkar çıkmaz bir mevsufa isabet etmek zorunda. Şimdi el benim sıfatım mı? Sıfatım. Burada mevsuf kim oluyor? Ben. Yani bu elle sıfatlanan kim olmuş oluyor? Ben. O zaman sıfat sıfattır. O sıfat sıfatın sahibine ne denir? Mevsuf denir. Sıfatlanan. Mesela diyorsun ki ilim bir sıfattır. Allah'ın ilmi dediğin zaman Allah'ın Allah ilmi dediğin zaman burada sıfatlanan yani mevsuf kim olmuş oluyor? Allah. Allah. Değil mi? Doğru mu? He. Doğru. Şimdi tamam. mevsuf tutun aklınızda. Şimdi diyoruz ki kadrun muştarağın bir